Namazda çok şaşırıyorum. Oturman gereken yerlerde bazen kalkıyorum. Bu durumdan dolayı namazım bozulur mu? Yeniden mi namaza başlamalıyım yoksa sehiv secdesi mi yapmalıyım diye sormuş. Evet. Gezecimiz. Şimdi namazın bozulması için bir farzın terk edilmesi gerekiyor. Evet. Ee, farzı geciktirmek namazı bozmaz. Evet. Ee, vacibi geciktirmeniz, terk etmeniz de namazı bozmuyor. Yani demek ki farzı terk ederseniz farzlar nedir? işte kıyam, kıraat, rüku, sücut, ahire dediğimiz, son oturuş vesaire. Evet. Bunları terk ettiğiniz takdirde namazınız bozulur. Yoksa mesela ikinci rekatta oturacaktınız, unuttunuz, üçüncü rekata kalktınız. İkinci rekatta oturmak vacipti. Ne yaptınız? Eğer hemen kalkarken haberiniz varsa oturun ama... E, kalktıysanız üçüncü rekata tekrar oturmanız gerekmiyor. Burada ne yaptınız? Bir vacibi terk ettiniz. Vacip terk edildi. Evet. Yani yapılmadı. Evet. Vacibin terk edilmesiyle namaz bozulmuş olmaz. Ha, bunun telafisi nedir? E, namazın sonunda et oturacağız. et okuyacağız. Sallibarik okumuyoruz. Çünkü seyif secdesi yapacağız tahiyyat, et tahiyyatü lillahi ve salavatü ot tayyibat, bunu bitirdikten sonra tek başımıza namaz kılıyorsak sağa ve sola selam verip secdeye gideceğiz bir, tekrar ikinci secdemizi yapıp oturacağız. Et tahiyyatü salli barik rabbena neyse o dualar okulmak suretiyle, o terk ettiğimiz yani kasten değil zaten bu, e, vacibi de böylece telafi etmiş, Namazımız tam olmuş olacak. Kaldı ki, diyelim bir vacibi terk etmiştiniz. E sonradan et-tahiyyatı okudunuz, salli barik, selam verdiniz, namazdan çıktınız. Aklınıza geldi ki ya ben e, tahiyyatta oturmamıştım. Bu durumda dahi namazınız tamamdır. Evet. Yani e, demek ki namazın bozulması için, ee, ne yapmak gerekiyormuş? Farz olan bir şeyi terk etmeniz gerekiyor. Ee, onu terk etmediğiniz takdirde vacibin terki yahut teyhir'i geciktirilmesi, e, namazı ne yapar yahut farzı teyhir etmeniz, biraz geri ötelemeniz e, namazı bozmaz. E, sehif secdesiyle bunların telafi edilmesi mümkün. E, unuttunuz ve sehif secdesi yapmadınız yine namazınız tamamdır.